Evet, hayırlı günler hepinize arkadaşlar. Bir 5-10 dakikada erken bitirmek durumundayım. Ee, annemin iftar sofrasını hazırlayacağım. Ee, bu bakımdan hemen başlamak istiyorum, müsaadeniz olursa. Ee, zaten bir giriş yapacağız. İnşallah sonradan katılan arkadaşlarımız geç kalmamış olurlar. <gülüyor> Yorumları kapatalım. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecmain. Ee, kıymetli arkadaşlar, haddimiz olmayarak, yani e, işte nasıl cesaret ediyoruz bilmiyorum. Herhalde cahil cesareti. Nur suresinin tefsirini Elmallah Hamdiyazır'dan okumaya başlıyoruz bugün. İlk dersimiz bu Nur suresi ile ilgili ilk dersimiz. Kesinlikle bunu bir tefsir dersi olarak kabul etmeyin. Tefsir dersi demek bir ayetin bütün tefsirlerde hem klasik dönemden başlayarak yani rivayet tefsirlerinde hem dirayet tefsirlerinde nasıl ele alındığını karşılaştırmalı olarak incelemek demek. Ve hatta bir sonraki adım olarak kendi çıkarımlarınızı, kendi tefsirlerinizi oraya eklemek demek. Yani bir tefsir hocası bunu yapmalıdır. Biz ne yapıyoruz peki burada tefsir dersi yapmayıp? işte ders demek bir Galatı meşhur olmuş yani. Biz burada tefsir okuyoruz. Yani Elmalı Hamdi hazır'ın tefsirini sizlerle beraber okumaya çalışıyoruz. Neden Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri diye çok soranlar var. Yani ben onu sevdiğim için sonuçta herkes kendi sevdiği tefsiri tercih ettiği tefsiri okur ama benim açımdan tabii neden onu seviyorum onu açıklayayım o zaman çünkü bir defa son dönemde yazılmış bir tefsir. Yani olabildiğince güncel. İkincisi Elmallah Hamdi Yazır bir karşılaştırmada söylendiği gibi Babanzade Ahmet Naim ile karşılaştırılmıştı. Çünkü ikisi de Cumhuriyet döneminde devletin verdiği bir görevle Elmallah Hamdi Yazır tefsiri yazdı. Babanzade Ahmet Naim de Tecrid-i Sarihi tercüme etti ve girişini yazdı. Tecrid-i girişine muhteşem bir hadis usulü yazmıştır. Efendim o devrin alimleri Gerçekten tek bir ilim dalıyla tanınmayıp hani şöyle bir karşılaştırma yapılmıştı. İşte Elmalı Hamdi Yazır'a Tecrid-i Salih tercümesi görevi verilseydi, Babanzade'ye de tefsir yazma görevi verilseydi gene aynı yetkinlikle bunu yapabilirlerdi. Böyle mütebahir yani çok yönlü okyanus denilen alimlerden onlar. Bir de işte günümüze çok yakın olduğu için mesela işte çeşitli bilimsel, e, gelişmelere de temas ediyor. E, felsefeyle çok yakından ilgili kendisinin zaten hem felsefeyle hem kelamla ilgili eserleri var. E, Merhum Elmalı'nın aynı zamanda İslamlık yapmış yani e, fakih yönü çok kuvvetli. E, bir fakih yani en üst düzeyde e, Osmanlı'da en üst düzeyde e, görev yapmış fakih alanında. Dolay ve dili çok şahane bana sorarsanız. Yani gerçekten diline hayranım. Ee, bilgilerini, kanaatlerini tek bir cümleyle, vurucu ifadelerle dile getirişi ve bunları böyle yani nasıl diyeyim hamasi bir dille de değil, korkak bir dille de değil. Yani hangi şartlarda yazdığını düşünürsek tefsiri Korkakça da değil ama böyle işte Vatan millet Sakarya coşar böyle bazıları ama biliyorsunuz e, arkasından bir şey çıkmaz öyle de değil yani sağlam e, bir altyapısı var sağlam yerlere oturuyor söylediği cümleler ve e, gerçekten çok hani e, olabildiğince bana göre e, hem kapsamlı hem veciz ifadeleri var. Bir başka sebebi de, yani o tali bir sebep, bunlar asıl sebepler, e, o tali sebebi söylemeden önce bir şeye daha değineyim. Bir de dirayet tefsiri, Elmalı diye yazarın tefsiri, yani rivayet tefsiri değil. E, sadece kendinden önceki tefsirlerden alıntı yaparak işte razi şöyle demiş, Kadı Beyzavi'yi böyle demiş, Taberi'yi böyle demiş deyip bırakmıyor. Kendi görüşünü söylüyor. Kendi yorumunu söylüyor. Dirayet tefsiri bu demek. Rivayet ve dirayet tefsiri arasındaki farkları bilirsiniz Dinleyen, dinleyici arkadaşlarımız. Tefsir okumayı dinlediğinize göre. Efendim e, bu dirayet tefsiri olması açısından da bizim için çok ufkumuzu genişletiyor tabii. E, ve az önce söylediğim tali sebep de e, dilimizin, Unuttuğumuz, e, maalesef bize unutturulan o kısmına hadi değinmeyelim ama kendi kabahatimizi dile getirelim. Unuttuğumuz kelimelerine, kavramlarına tekrar aşina olmamıza yardım edeceğini düşünüyorum. Çünkü orijinalinden okuyoruz e, ve olabildiğince açıklamaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim muvaffak eder. E, muradı hilafına bir söz söyletmez inşallah bize. E, haddimizi aştırmaz inşallah. Nur Suresi neden? Bunu da açıklayalım ilk defa gelenler için. Bizim bundan yaklaşık iki yıl önce zannediyorum Marmara İlahiyat'ta tefsir derslerimiz, sohbetlerimiz devam ederken Şebnem Hanım'ın bir ricası olmuştu. Ben Fatiha tefsirini okuyunca dedi ki hocam siz bu Elmalı'dan Fatiha tefsirini okuyunca biz artık Fatiha'yı bambaşka okumaya başladık. Yani Fatiha okurken Bambaşka duygular, bambaşka düşünceler, yani artık eskisi gibi değiliz Fatiha okurken. Keşke bütün kısa surelerin tefsirini yapsak. Hani baştan devam etmeyip, hep çünkü bakaradan başlanır tefsir derslerine, efendim işte en fazla bakara bitirilir yani. Çünkü tefsir bir derya gerçekten. Çok hızlı gittiğinizde meal gibi oluyor, derinlere daldığınızda ilerlemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Keşke dedi çok okuduğumuz kısa sureleri yapsak. Ben de ona bir şey ekledim. Dedim ki tamam kısa surelere gidelim hızlı bir şekilde ama bunu şöyle yapalım. En azından her sureden en çok bilinen yerleri okuyarak gidelim. Mesela işte Bakara suresinden Ayet-el Kürsi'yi, Elif Lammi mi, Ayet-el Kürsi'yi ve Amener Resulü'yü okuduk. E, Ali İmran suresinden e, meşhur olan Peygamber Efendimizin e, hadislerinde geçen Olillahum ve Malikan Murki diye başlayan ayetleri okuduk. Böyle her sureden bir bölüm seçerek e, bazıları bunların bizim çok bildiğimiz, e, çok okuduğumuz bölümler oldu Kur'an'dan yani. Bazıları da işte bizim tercih ettiğimiz yani burayı da bilsek iyi olur dediğimiz yerler oldu. Böyle böyle Nur suresine geldik. E, yani baştan Fatiha'dan başlayarak Nur suresine kadar atlayarak diyelim. Hani her sureden bir bölüm seçerek gelmiş olduk. E, fakat Nur suresine gelince e, dedim ki bu surenin tamamını okuyalım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Nur suresini kadınlarınıza öğretiniz diye hadisi şerifi var. E, o hadise ittibaen e, ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ee, i̇nşallah muhakkak o emrinde, o tavsiyesinde çok hikmetler olduğuna canlı gönülden iman ederek efendim e, Nur suresini sizinle beraber şimdi başlıyoruz. Ee, arkadaşlar başlamadan önce bir açıklama yapayım. Sayısız mesaj geldi. Onlara e, cevap vermem çok zor hepsine tek tek. Derslerin kaydedilmesini istiyor arkadaşlar. Derslerimizi sesli olarak kaydediyoruz. Ve bu ses kayıtlarını da podcast olarak Spotify'da yayınlıyoruz. Biraz zaman alıyor ama arkadaşlar gayret ediyorlar sağ olsunlar. Dolayısıyla oradan takip edebilirsiniz. Instagram'da canlı yayın kaydı bırakmıyoruz. Bunu biliyorsunuz prensip olarak. Böyle, böyle tercih ediyoruz. Yani canlı yayında dinlemek isteyenler belki biraz fedakarlık etmeleri gerekecek ya da bazı ayarlamalar yapmaları gerekecek. Saat konusuna gelince herkesi memnun edecek bir saat bulmak inanın imkansız. daha Biraz daha geç vakit yapsak işte bana göre mesela ev halkının saatinden çalmış oluyoruz. Onu çok doğrusu şık bulmuyorum. Efendim Böyle günün işte nispeten mesainin sakinleştiği, yoldayken mesela bir kulaklık takıp belki dinleyebilirsiniz. Bilemiyorum. Yani şunu kabul edersiniz. Herkesi memnun edecek bir çözüm bulmak imkansız. Dolayısıyla <gülüyor> programı yapanın tercihlerine tabi olmak durumundayız. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimizden... Bu sureyi bize kolay bir şekilde olabildiğince anlamayı, anlamamız için kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu ona açmayı, onun kelamını açmayı, içimizdeki sorular varsa bu sorulara, bu surenin içerisinde cevaplar bulmayı nasip etsin inşallah. Anlatanın eksikliklerini, hatalarını, günahlarını, e, anlatılan sözün üzerine gölge olarak düşürmesin Rabbim inşallah. E, kelamının nezaheti hürmetine e, bizim günahlarımıza bakarak değil de kelamının e, kıymeti hürmetine inşallah sizlere e, bizim anlattıklarımızdan çok daha derin, çok daha uzak, öte manaları da anlamayı nasip etsin. Öyle niyet edelim. E, muazzam bir şey bu arkadaşlar. Yani e, çok klişeye benzetmeler var işte. Çok söylendiği için klişeleşiyor. Halbuki çok kıymetli. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler demiş şair. Yani balıklar suyun içindeyken suyun kıymetini bilmezler. Biz de arkadaşlar Kur'an böyle o kadar kolay ulaşılabilir bir şey ki elimizin altında. İstediğimiz zaman mealini açarız, istediğimiz zaman kendisini açarız, istediğimiz zaman tefsirini açarız. Okuruz, işte anlarız, anlamayız. Böyle çok kolay olduğu için yani ben Beylerbeyi Sarayı'na daha çok yakın da gittim. Halbuki yıllardır bu muhitte oturuyorum. Efendim onun gibi. Yani Kur'an şurada duruyor ya, tefsirlerde dolapta duruyor. Her an ulaşabiliriz. Böyle olduğu için de çok böyle ciddi bir emek de sarf etmiyoruz doğrusunu isterseniz. Büyük çoğunluğumuz böyle. Halbuki biz ne yapıyoruz şu anda arkadaşlar? Bir hayal edin yani. Yani mübalağa etmiyorum. allah Teala konuşuyor, biz de dinliyoruz yani. Kur'an okumak bu demektir. Kim Rabbi ile konuşmak isterse Kur'an okusun diyor. Ee, konuşmak karşılıklı değil mi diye çocuklara sormuştum. Yani konuşmak karşılıklı olur. Peki Kur'an okuyan sadece Allah'ı dinlemiş oluyor. Bu nasıl bir konuşma olacak? Ee, okunan her ayetle ilgili siz de dualar edeceksiniz kendinizle ilgili. Bu sünnettir aynı zamanda Efendimizin tavsiyesidir. İşte diyelim azap anlatılıyorsa Allah'a sığınacaksınız. Bir nimet anlatılıyorsa Allah'tan onu talep edeceksiniz. Orada anlamadığınız bir yer olmuşsa Ya Rabbi bunu anlamayı nasip et diyeceksiniz. Yani siz de dua ederek o konuşmaya Cenab-ı Hakk'ın kelamına mukabelede bulunacaksınız. Bulunacağız yani Kur'an okuyanlar olarak. Arkadaşlar ee, inşallah size yaşadığım hissiyatı aktarabiliyorumdur çok zor ekranlardan bunu e, aktarabilmek ama e, çok mühim bir mevkideyiz şu anda e, Allah Teala başlayacak söze ve biz de onu dinleyeceğiz ve anlamaya çalışacağız e, Cenab-ı Hak imanımızı artırsın teslimiyetimizi artırsın e, aklımıza kalbimize genişlik versin anlamayı nasip etsin inşallah ve e, bizi e, nefsimizin ve bazen de işte o nefsin tesiriyle aklımızın gölgelendirdiği e, gölgeler sebebiyle Kur'an'dan uzak kılmasın inşallah öyle diyelim. Çünkü bu sure arkadaşlar tamamı medenidir. Medeni olması demek... Ah, e, ağırlıklı olarak içerisinde e, hükümle ilgili, ahkamla ilgili ayetlerin olması demek ki zaten öyle. E, şimdi surenin ilk ayetine bakın. E, diyor ki e, Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Enzelnaha ve feralnâha. Biz bir sure indirdik diyor. Ve feralnâha ve, ve farz kıldı. O sureyi farz kıldık. Şimdi birazdan Elmalı bunu ne demek olduğunu açıklayacak. Ve enzelna fiha ayatin beyinat ve onun içerisinde çok açık, çok mübeyyen yani mübey açıklanmış ayetler indirdik. Öyle hiç böyle karmaşık değil. Anlaşılmaz değil, müteşabih değil. Tamamen apaçık. Herkesin anlayabileceği şekilde açık ve kesin ayetler indirdik. Laallekum tezekkurun. Umulur ki siz onları müzakere eder, üzerinde düşünür, zihninize alır, hatırlarsınız. Zikirden de geliyor tezekkerun. Elmalı Allah'ım yazı şöyle mealini vermiş bu ayetin. Bir sure indirdik ve farz kıldık. Hem içinde açık açık ayetler indirdik. Gerek ki beller tutarsınız. Müzakereyin yani tezekkerunu bellemek ve tutmak. Muhafaza etmek yani devamlı hatırlayarak muhafaza etmek olarak tercüme etmiş şimdi Naha suratun enzelnaha dedi ayetin girişinde biz bir sure indirdik dedi suratun bir sure enzelnaha onu biz indirdik yani aslında devrik cümle gibi e, oradaki zevki inşallah e, tadarız hepimiz arkadaşlar yani suratun diye başlaması cümlenin e, gerçekten çarpıcı Hani bir, bir sure Suretun bir sure enzelnaha, onu biz indirdik. Bu öyle bir sure ki onu biz indirdik ve faravnaha ve onu farz kıldık. Faravnaha ile ilgili diyor ki Elm Hamdi yazır. Yani bu sure sureti katiyede farz kılınan bir takım ahkam esasiyeyi ve bunların delailini teşkil eden bir takım beyin ve vazih ayetleri muhtevidir. Yani bu sure öyle işte kıssalar içermiyor, işte ne bileyim böyle yaratılış nasıl oldu gibi bilgiler içermiyor, gaybi bilgiler içermiyor fazlasıyla yani onlardan da var da. Daha ziyade bu surede kat'iyetle, sureti kat de farz kılman. Çünkü başka yerde geçiyor mu bu tabir hiç hatırlamıyorum. Yani bir sure indirdik biz ve onu farz kıldık. Başka bir yerde hatırlamıyorum bunu Kur'an-ı Kerim'de. Ee, bilhassa vurgulanmış yani. Ee, onun farz kılınan bir takım ahkam-ı esasiyeyi yani temel kuralları ve bunların delailini, bu temel kuralların delillerini teşkil eden bir takım beyin ve vazıh, apaçık ve açıklayan, apaçık, açıklayıcı ayetleri muhtevidir bu sure. Öyle ki surede medeniyeti İslamiyenin, İslam medeniyetinin hukuk ve vezaifi esasiyesini gösteren hutut-ı asliyeye delalet vuzuh ile mütalaa edilebilir. Tekrar edelim. Bu sure öyle bir suredir ki yani o kadar e, detaylı ve kat'i hükümlere değiniyor ki bu sure, medeniyeti İslamiyenin hukuk ve vezaifi asliyesini gösteren, yani İslam medeniyetinin Hukuki yapısını ve asli esas vazifelerini niçin geldi? Neyi gerçekleştirmek istiyor? Gösteren hututu asliyeye hutut hatlar. Yani burada hutut demiş T ile aslına bakmak lazım. Çünkü Elmanlı Hamdi Yazır bunu Osmanlıca yazdı. İlk el ile Osmanlıca olarak yazdı. Hudut muydu bu acaba? hudud hadler demek, cezalar demek. hudud da sınırlar demek. Hatlar, sınırlar demek. Ee, olsun ikisi de uyuyor. Efendim hududu asliyeye, e, İslam'ın e, asli sınırlarına, asli e, nasıl diyelim çerçevesine delalet vuzuh ile, apaçık bir delalet ile mütalaa edebilirsiniz bu sure diyor. Yani bu sure o kadar e, temel, Hukuki konulara ve açık, net bir şekilde temas etmektedir ki bu sureyi inceleyen kişi İslam medeniyetinin hukuki yapısını ve gayesini neyi gerçekleştirmek istediğini açık, vazıh bir şekilde bütün asli hatlarıyla, asli çizgileriyle bu surede görebilir. Evvel Emir'de ilk önce nereden başlıyor? Şimdi anlaşıldı değil mi? Sure neden bahsediyor ve mahiyetine? Surenin bu anlaşıldı. Ondan sonra birinci konuya geçiyoruz. Yani birinci ayeti, ayette ayette bu surenin neyden bahsettiğini açıkladı Allah Teala. İkinci ayette hemen ilk konuya giriyor arkadaşlar. Şimdi e, ilk konu zina konusu meraklarınızı gidereyim yani daha önceden bu sureyi okumamış olanlar için. Ee, kendi kendime dedim ki sonradan yahu nasıl başına iş alıyorsun yani böyle toplumda en çok tartışma e, konusu olan işte insanların en az duymak istediği insanlar bugün neyi duymak istiyor çoğunlukla biliyor musunuz arkadaşlar yani bizi anlatıcıları popüler yapan şeyler nedir çoğunlukla işte sevgi bağışlama af ondan sonra işte hoşgörü ondan sonra işte haklar insan hakları ahlaki konular böyle kalbin kalbi yumuşatmak için işte insanların kalplerin çünkü bugün gerçekten bunu da kınayarak söylemiyorum insanların bunlara ihtiyacı var yani çünkü kalpler çok soğumuş buz gibi olmuş sadece dünya ile ilgilenmekten sürekli birbirleriyle yarış etmekten yani affetmeyi unutmuş hoş görmeyi unutmuş ve sürekli bir çekişme hali içerisinde en yakınlarından başlayarak insanlar dolayısıyla böyle sevgi sözlerini ve işte bu tip yürek ferahlatan sözleri duymayı çok fazla istiyorlar hele din söz konusu olunca toplumda tabi o kadar farklı yaklaşımlar var ki o sert söylemler de insanlara biraz böyle şey geliyor nasıl anlatayım uzaklaştırıcı geliyor Korkutucu geliyor. E, ve dolayısıyla dinin kurallar kısmının böyle çok anlatılması, çok çok onun çok vurgulanması bazılarımızın hoşuna gitmiyor. Ama arkadaşlar bu dini biz e, oluşturmadık yani. Biz inşa etmedik. Evet dinimizin e, kalbe, gönle hitap eden irfan yönü, çok zengin bir irfan yönü var ve asıl oradan, kalpleri fethetmiştir. İslam onunla başladı. Yani İslam dünyaya geldi ve işte peygamberimize Hira'da vahiy indi ve ertesi gün işte zinanın cezası şudur, faizi yemeyeceksiniz, işte içki içerseniz cezası şudur böyle demedi yani ertesi gün değil mi? Yıllar boyunca önce inanç esasları anlatıldı, ahlaki konular anlatıldı. Mesela Mekke döneminde çok ciddi şekilde, ee, biz e, çoğumuz inanç konularının en çok anlatıldığını zannederiz. Hayır ahlaki konular anlatıldı çoğunlukla. Efendim, e, Sağlam inanç anlatıldı, şirk inancı e, eleştirildi, e, insanların gönlünden temizlenmeye çalışıldı. Ve ondan sonra en son hukuki konular iş, e, gündeme geldi. Çünkü insanlar ona hazır hale geldi. Daha doğrusu şunu söyleyelim arkadaşlar. İnancı sağlam olmayan, ahlakı yerleşmiş olmayan bir toplumu sadece hukuki düzenlemelerle hakta tutmanız imkansızdır. Çünkü hukuk arkadaşlar bir takım daha altına inlemeyecek bir takım düzenlemelerdir. Hukuk bu demek. Olmazsa olmaz. Toplumun zırhını, sınırlarını, çerçevesini oluşturur. Yani şöyle düşünün. Hukuk olmadığında dağılır. Ama... Toplu, o çerçeve içerisindeki topluluğu medeniyet üreten bir millet haline getiren şey sadece hukuk değildir. O hukuka destek verecek olan ahlaki yapı ve o ahlaki yapıyı ayakta tutacak olan itikadi yapı. Yani inancınız sağlam olacak. İnşallah bu konuları ben fikriyatta yazmayı düşünüyorum detaylı bir şekilde olabildiğince yani kendi vuzuhum kabiliyeti çerçevesinde. Efendim yani sizin inancınızla ahlakınızın desteklemediği bir hukuk sizin medeni bir medeniyet üretebileceğiniz bir toplum kurmanıza yetmez. Ama hukuksuz bir ahlak da düşünülemez yani. Hukuku olmayan bir toplum düşünsenize yani mahkemeler yok, hukuk yok, e, sınırlar yok, kurallar yok. Bunu herkese anlatmaya çalışıyorum. Yani kurallardan böyle kural duymaktan çok sıkılan insanlar var. Onlara diyorum ki yahu düşünsenize yani bir iş yerinde kurallar olmadığını. Mesela şimdi size de söyleyeyim. 100 kişi çalıştırıyorsunuz farz edelim. 100 kişi çalıştırıyorsunuz ve hiçbir kural koymuyorsunuz. Yani geç gelmekle ilgili bir yaptırım yok, işi savsaklamakla ilgili bir yaptırım yok, işte bir gün işe gelmese haber vermeden bir yaptırım yok, kural yok yani. İş sahiplerine bunu soruyorum her zaman. Nasıl peki işleyecek bu sistem? Diyoruz ki kendinizi sevdireceksiniz, sevgiyle işleyecek. Yani insanlarla o kadar güzel ilişkiler kuracaksınız ki, ki sizi o kadar sevecekler ki sizi çok sevdikleri için dürüst bir şekilde çalışacaklar. Böyle bir şey var mı arkadaşlar realitede? Yüz kişiden kaç kişiyi böyle çalıştırabilirsiniz? Allah Teala yarattığı insanı, o insanın doğasını, fıtratını biliyor. Çünkü o düzenledi, o dizayn etti. Nefsi biliyor, şeytanı biliyor. Yani bizim içgülülerimizi biliyor. Biz inancımızla kendimizi kontrol altında tutmazsak kutsal değerlerimiz olmazsa bunun nereye varacağını biliyor ben böyle anlattığımda çeşitli iş sahipleri olan hanımlara soruyorum tabii genelde diyorlar ki işte 100 kişiden 3 kişiyi 5 kişiyi diyorlar en fazla hatta hiç diyenler var hiç kimseyi böyle çalıştıramayız diyenler var dolayısıyla arkadaşlar hukuku şey yapmayın dışlamayın Reddetmeyin ve dinin kural kısmının size anlatılmasından rahatsız olmayın. Çünkü kuralları olmayan hiçbir yapı arkadaşlar kuralları olmayan hiçbir yapı devam edemez. Varlığını devam ettiremez. Bu isterse üç kişilik bir aile olsun. O üç kişilik ailenin dahi kuralları vardır değil mi? Evin içinde uyulacak kuralları vardır, sosyal hayatta olacak kuralları vardır eğer yoksa Orada anarşi vardır, arkadaşlar kaos vardır ve oradan sağlam bir e, yapı çıkmaz. Hatta çok sevdiğim bir kitap, e, Yüksek İQ'lu Bir Çocuk Yetiştirmek. Daha önce de bahsetmişimdir. E, Lawrence Shapiro diyor ki, Yüksek İQ'lu Bir Çocuk Yetiştirmek kitabında, e, bana diyor sorsanız, e, despot bir ailede, yani kuralların çok sıkı sıkıya uygulandığı despot ama, bir ailede yetişmiş bir çocuğu mu tercih edersiniz yoksa anomi yani hiçbir kuralın olmadığı kuralsız bir ailede yetişmiş bir çocuğu mu birincisini tercih ederim diyor. Çünkü oradan iyi bir çocuk, iyi bir insan çıkma ihtimali daha fazladır diyor. Yani kuralsızlık o kadar kötü ki despotluğu övmüyor yanlış anlaşılmasın. Kuralsızlık o kadar kötü ki e, ben birincisini tercih ederim diyor. İkisinden birini seçmek durumunda kalsam diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar işte bu medeniyeti bize anlatıyor bu sure. Elmalı Hamdi Hazır'ın da değindiği gibi medeniyeti İslamiyenin hukuk ve vezaifi esasiyesine, haklar ve temel vazifelerini gösteren yani hakları, hakların neler, sorumlulukların neler. Bunları gösteren hututu asliye, temel çizgilere, asli çizgilere delaleti vuzuh, apaçık bir delalet ile mütalaa edilebilir bu surede diyor. Ve birinci konu zina konusu arkadaşlar zina ile başlıyor ve diyor ki Rabbimiz ezzaniyy esmaz bila ikinci ayet hemen ezzaniyet mi ve zani fecildu kulle waheed minhumaa mi etajalde, walla ta'uzkum bih ma ra'fe fi dinin in kuntum te'minun bil lahi wal muminin Ezzaniyetu ve zani zina eden kadın ve zina eden erkek daha burada bizim bakın geleneksel yapıdan biz ayrılıyoruz şu anda ee, İslam'da arkadaşlar zina cezasında kadın ya da erkek arasında fark yoktur zina eden kadın ve zina eden erkek fecili dukulle vafidim min hum mi etelci elde bunların her birinin e, cezası yüz değnekdir diyor. Birazdan detaylara gireceğim. Walate khudkum bihi mara fi dinillah. Allah'ın dinini uygulama konusunda sakın sizi merhamet almasın. Yani merhamete kapılıp da bu cezaları uygulamaktan kaçınmayın diyor e, ayet kırımı. In kuntum tu minone billahi walya milakhir. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Ama birazdan göreceğiz bu cezalar nasıl uygulanıyor, şartları nelerdir ee, onları göreceğiz. Yalnız şu var bütün şartlar gerçekleştikten sonra arkadaşlar bütün şartlar gerçekleştikten sonra herhangi bir cezayı uygulamazsanız yani şahitler var işte ispat edilmiş gerçekten hiçbir kuşku yok bir suçu bu şekilde affederseniz toplumda suçun yayılması için normalleşmesi için teşvik etmiş olursunuz. İslam dini benim anladığım arkadaşlar bu hukuktaki o cezayla ilgili şartları işte falan okudukça İslam dini arkadaşlar böyle cezalandırmak için suçlu arayan bir din değildir. Çünkü şartlar çok ağır gerçekten. Mesela zinanın cezalandırılması için en baştan söyleyeyim de içiniz rahat etsin bu şeyden kuralların <gülüyor> soğukluğundan korkanlar. Ee, mesela zinanın cezalandırılması için arkadaşlar dört erkeğin dört erkeğin o iki kişiyi bil fiil zina ederken görmüş olması gerekir. Ve buna şahitlik etmesi gerekir. Görmesi de yetmez. Yani dört erkek zina halindeyken yani işte karineler değil. İşte bir, bir odaya girmişlerdi işte çok yakınlardı birbirlerine işte ben onları şöyle gördüm falan değil. Bil fiil zina halindeyken. Dört erkek görecek ve buna şahitlik edecek, gördük diye şahitlik edecek veya da o kişi kendisi dört kere yemin ederek kabul edecek zina ettiğini. Kendisi itiraf edecek ama dört kere, dört şahit yerine dört kere. Bu şartlar gerçekleşmişse zina cezası uygulanıyor. O kadar ki şahitlerden bir tanesi tereddüt etse, tereddütlü bir ifade kullansa, ...öyleydi galiba veya nasılsa işte hukukta dese... ...veyahut da bu e, mezheplere göre değişebilir, detaylara girmiyorum... E, ...bu şahitlerin aynı zamanda cezaya da şahitlik etmeleri gerekiyor. Yani sen birinin e, zina ettiğine şahitlik ediyorsan... ...o zaman ona verilecek ceza sırasında da orada olman gerekiyor. O cezayı görmeye tahammül edemeyip vazgeçse... Otomatikman ceza düşüyor arkadaşlar. Yani İslam dini ceza vermek için herkese böyle nerede kim kimi cezalandıralım böyle uğraşmıyor. Ama bu kadar alenileşmiş bir şekilde bu kadar artık toplumun gözü önünde sayılacak bir şekilde bir suçu bu ister zina olsun ister hırsızlık olsun ister işte iftira olsun bir suçu bir şekilde işlemişse birisi onu da cezasız bırakmıyor. Bunun en güzel örneği, iki tane örneği var ama bir tanesini söyleyeyim ben size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, hırsızlık suçuyla birisi getiriliyor. Bir genç ve eli kesilecek. Hırsızlığın cezası o artık ispat ediliyor. Yani e, geri dönüşü yok, eli kesilecek. E, Efendimizin yüzü bembeyaz oluyor bu hüküm sırasında yani. E, sahabe diyorlar ki ya Resulallah çok mu üzüldünüz? O da diyor ki ümmetimin gençlerinin gözümün önünde eli kesiliyor. Nasıl üzülmem diyor. Diyorlar ki ya Resulallah madem öyle affedin diyorlar. Yani bu kadar sizi üzüyorsa bu cezayı vermek. Affedin yani devlet başkanısının yetkin var demek istiyorlar. Diyor ki hayır diyor. Siz bana getirmeden önce affetmeliydiniz. Ben artık affedemem diyor. Yani arkadaşlar. Dedi az önce söyledim, suç bütün e, şartlarıyla ispat edilmişse o suçu affetmek demek, o suçu teşvik etmek demektir. Dolayısıyla bunu e, Pedagojik açıdan bakın, psikolojik açıdan bakın, içinizde muhakkak hukuki açıdan bakın, ahlaki açıdan bakın, toplumun nizamı açısından bakın. E, muhakkak bunları tahsil etmiş insanlar var aranızda artık ona eminim yani çünkü geçen de bir sefer işte bir meslek grubu için demiştim ki beni bunlar dinlemez ki yani ben işte böyle ortaya konuşuyorum demiştim. Sonra mesaj attılar biz şu kadar kişiyiz o meslek grubundan ve sizi dinliyoruz diye. Dolayısıyla muhakkak içinizde bütün bu saydığım alanlarla ilgilenen araştırmacılar, çalışma, çalışan arkadaşlarımız vardır. Bütün bu açılardan bakıldığında... İşte dediğim gibi İslam'ın yaklaşımının bu olduğunu görüyoruz. Şimdi ikinci ayeti okuyalım tefsirinden. ve zani Zaniye ve zani. Zaniye kadın zina eden kadın, zani erkek. Zaniye zina eden kadın, zaniye zina eden erkek demek olduğu belli. Ancak zaniye ile mezniyeyi fark etmek lazımdır. Ayırt etmek lazımdır diyor. Zaniye ile mezniye arasındaki farkı, e, görmemiz lazım diyor her, e, çünkü mezniye ne demek diyeceksiniz mezniye kendisiyle zina edilen demek yani bir zina eden erkek var bir de o zinanın yapıldığı kadın var e, her zaniye mezniyedir yani zina eden her kadın mezniyedir çünkü onunla birisi zina ediyor fakat lakin her mezniye zaniye değildir kendisiyle zina edilen her kadın Zaniye değildir. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar akşam vakti? Neden buradaki fark ne? Bir zeka oyunu gibi biraz sonra kendisi açıklayacak ama buradaki fark şu. Eğer bir kadın kendi rızasıyla hatta teşvik ederek zina ediyorsa o kadın zaniyedir. Ama bir kadın kendisinin hiç dahli olmadan zinaya maruz kalıyorsa yani tecavüze uğruyorsa o kadın zaniye değildir. Onu söylüyor ona mezniye deniyor. Çünkü mezniye zina edilen kadın demektir ki cebru ikrah ile de olabilir bu. Yani baskı altında işte kaçırmıştır, silah dayamıştır, baskı altında da olabilir. İkra ile zina edilen kadına ise mezniye denilirse de zaniye denilemez. O zira ancak kendi tavr rızasıyla zinaya temkin eden kadına denilir. Zaniye kime deniyor? Kendi gönlül rızasıyla, kendi gönül hoşnutluğuyla bunu yapan kadına deniyor. Mutavatı hasebiyle zina fiilinde faili müşarik olur. Yani aslında zinayı eden, fiili olarak zinayı eden erkek olmasına rağmen kadın buna razıysa ve kolaylaştırıyorsa erkeğin işini o da zani sayılır diyor. İkrah edilen kadın ise hiçbir veçhile fail değildir. Hiçbir payı yok onun bu zinada, yalnız mefuldür. Kendisine bu fiil yapılıyor. İşte burada ikrah olunana yani baskı altında kalıp da kendisine zina yapılana had lazım gelmeyeceğini anlatmak için zaniye diye özellikle vurgulanmıştır. Kendisi de zina eden kadın diye vurgulanmıştır. Mezniye denilmemiştir. Şuradan da gaflet edilmemelidir ki Murat zinalarının sübutuna şer an hüküm lahik olmuş olan zaniye ve zaniye'dir. Ee, yani... Şimdi arkadaşlar ben tabi burada tefsirde yazılanın dışında buradaki bazı ifadeleri bile söylerken zorlanıyorum. Edebi mugayir sözler söyleyemem. Ama mesela günlük hayatta çeşitli ortamlarda duyabilirsiniz bunu. Mesela bir kadın ötekine hakaret etmek için zina eden kadın anlamına gelen bir ifadeyi kullanabiliyor değil mi? İnsanlar ya bırak onu işte o şöyle falan diyebiliyorlar. Hayır diyor burada o kastedilmiyor. Böyle bir iftira, bir efendim zan, efendim bir ıı, yakıştırma yoluyla da olmayacak bu. Şundan gaflet edilmemelidir ki Murat zinalarının sübutuna yani zinanın gerçekleştiğine şer'an hüküm lahüp olmuş olan yani şer'i bütün o Süreçlerden geçmiş işte şahitler, mahkeme, hakim dinlemiş, tereddüt eden var mı? Yani şartlar gerçekliği hepsine bakmış. Ondan sonra bunun zani ve zaniye olduğuna hükmetmiş. Bunlar için geçerlidir. Bu yüzden arkadaşlar bakın ee, onu da söyleyeyim ee, toparlayalım. E, bu yüzden hakim karşısına çıkmamış, şahitler bulunmamış ortada bir itiraf olmayan, daha doğrusu ortada bir hakim dahi olmayan bir takım aile kararlarıyla, bir takım şahsi kararlarla insanların zani olduğuna hükmedip onları asla cezalandıramazsınız. Asla böyle bir şey yapamazsınız. Bu arkadaşlar anarşidir. Bu toplumda anarşi, kaos çıkarmak demektir. Herkes kafasına göre kendisi, kendisini hakim yerine koyup bir takım insanların belli suçları işlediğine karar verip bunu kim yapıyor arkadaşlar? Hani başıma bela almayayım burada konuşurken bunu mafya yapıyor. Değil mi yani? Kendi kuralları var, kendileri karar veriyorlar kimin ne suç işlediğine. Cezalarında kendileri kesiyorlar. Peki bu yasal mı yani? Böyle bir şekilde toplum ahlakı veya toplum düzeni tesis edilebilir mi? Şunu hiçbir zaman unutmayacağız arkadaşlar. İnşallah ekrandan bu kadar kısa zamanda bunu aktarabilirim. Ee, İslam'da, İslam hukukunda istediğiniz şekilde araştırın. İstediğiniz kaynağa bakın. Böyle şahıs falan dedi falan dedi değil ama. Kaynaklara bakacaksınız. İstediğiniz kaynağa bakın. İslam'da bir davranışın suç olduğuna şahıslar karar veremez. Yani biz suç ihdas edemeyiz. Anlatabildim mi? Şahıslar, halk. Yani halk. Diyor ki işte uyduruyorum şu anda kızların sinemaya gitmesi doğru değil diyor. Ve sinemaya giden kız kötü kızdır diyor. Günahkardır diyor, kötü kızdır diyor. Cezalandırılması lazım diyor. Biz bu, bu böyle dini anlamda yani örfi olarak yaparsınız. Örf insanlara bırakılmış ama dini anlamda bir davranışın suç olup olmadığına halk karar veremez. Kişiler karar veremez. Peki geçiyorum ikinci aşamaya. Dini açıdan bir davranış suç. Mesela burada olduğu gibi zina. Yani zinanın dinen bir suç olduğunu Kur'an söylüyor. Peki karşımdaki şahıs yani benim ailemdeki falanca bu suçu işlemiş mi işlememiş mi? Yani suçun sübutuna da fertler karar veremez. Aile meclisi toplanıp işte bunlar şöyle yapmışlar. İşte beraber sinemaya gitmişler, el ele tutuşmuşlar, yok kaçmışlar, işte bilet almışlar, bilmem nereye gitmişler falan. Bunlar zina yaptılar diye karar veremez. Diyelim ki suç da sabit. Yani geldiniz, eve girdiniz, baktınız ki Allah korusun bir zina manzarası. Yani gözünüzle gördünüz artık. Hani suç da sabit. Cezai fertler veremez. Anlaşıldı mı bunlar arkadaşlar? Bir davranışın suç olup olmadığına fertler karar veremez. Eğer bir davranış suçsa o kişinin o suçu işleyip işlemediğine fertler karar veremez. Diyelim ki o suçu işlediğini gözünüzle gördünüz cezai fertler veremez. İşte bütün töre cinayetlerinin din dışı olduğunu buradan anlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Anlamış oluyoruz hepimiz. Dinle alakası olmadığını, dinde böyle bir uygulamanın asla olmadığını, ve dinin buna asla müsaade etmeyeceğini arkadaşlar, şahıslar, e, düşünebiliyor musunuz? Bir hayal kurun yani. Herkes kafasına göre falanı hırsızlık yaptı diye cezalandırıyor, filanı zina yaptı diye cezalandırıyor. Böyle bir toplumdan bir medeniyet üretebilir misiniz? Efendim, e, ne dedi? Şundan da gaflet edilmemelidir ki, Murat, zinalarının şer şer'an hüküm lahik olmuş olan şer'i anlamda kesinleşmiş olan e, efendim, zani ve zaniyedir. Zinanın sübutu ise festeşhidû aleyhinne eten minkum. Ayet-i de geçti. Onların aleyhine sizden dört kişinin şahitliği gerekir. Mantuk ve medlulünce yani bu cümlenin e, delalet ettiği üzere dört şahide veya Dört kere ikrara mütevakkıftır. Yani suçun, suçun, zinanın, sübutu neye bağlı? Ya dört şahit olacak ya da kişi dört kere kendisi itiraf edecek. E, hasılı zina ettiği bu suretle sabit ve sübutuna hüküm lahik olan kadın ve erkek artık kesinleşti. Yani ayetin aşama aşama açıklıyor. feclidû kulle vâhidim minhuma mi eteceldi. Şimdi bunlardan her birine 100 celde vurunuz. Celde kelimesini bilhassa söylüyor. Celde arkadaşlar cilt demek. Ciltten geliyor. Yani deri. Bildiğimiz deri. Celde deriye vurmaktır ki her vuruşa celde tabir olunur. Çok önemli detaylar geçiyor burada. Dikkatlerinizi çekeceğim. Keşaf da der ki celt lafzında şuna işaret vardır ki elen lahme tecavüz ettirilmemek gerek. Yani bu sopa vurulurken acısı sadece ciltte kalacak, deriye geç, şey, ete geçmeyecek. Cildin altındaki eti ee, şeye, tahriş etmeyecek vurulan sopa. Yani burada da anlıyoruz ki zaten söyleyecek birazdan acı çektirmek değil, işkence etmek değil buradan maksat. Yaptığının yanlış olduğunu ee, göstermek ve topluma da bunu göstermek. Elem, lahme tecavüz ettirilmemesi lazım geldiğini nereden anlıyoruz? Celde kelimesinin geçmiş olmasından yani ciltte kalacak acısı. Çünkü celt cilde vurmaktır. Nitekim zaherehu sırtına vurdu, batanahu karnına vurdu, raesehu başına vurdu demek olduğu gibi derisine vurdu manasına da celedehu denilir. Demek ki deri duyacak kadar kaba elbisesinin üzerinden vurmaya da celt itlak olunmaz. Yani böyle kürk var üzerinde mesela o şekilde vuruluyor. Bu, bu da olmaz diyor. Cilt onu hissedecek. Aynı zamanda meselenin fıkı teemmül olunduğu zaman maksat bir eğlence olmadığı gibi. Yani dostlar alışverişte görsün. Bir ceza veriyoruz ama işte bir kürkün üzerinden şöyle pıt pıt pıt yapıyoruz. Böyle olmadığı gibi bir işkence veya itlaf birini telef edecek şekilde dövmek de değildir. Mahsa zecr-ü tedip yani o işten vazgeçirmek ve terbiye etmek ee, olduğu zahirdir. Ha Burada kişiyi mi terbiye ediyor bana sorarsanız arkadaşlar. E, bu ceza konusu e, özellikle günümüzde e, giderek pedagojiden de çıkarılıyor ceza konusu. E, ben böyle bakıyorum yani e, henüz e, ikna olmuş değilim. E, cezanın e, yani yaptığının yanlış olduğunu idrak eden, her kişi için o yaptığının bedelinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu yapmadığımızda uzun vadede o kişiye de zarar verdiğimizi düşünüyorum. Ama tabii miktarlar, doz nasıl, onlar gerçekten her işin ehline kalmış. Yani pedagoglar, psikologlar onu bilirler. Mesela en basit bir tanesini söyleyeyim. Bize eğitimciler sürekli diyor ki işte çocuğunuz ödevini evde unuttuysa arkasından koştura koştura okula götürmeyin. Unutmasının cezasını yaşasın. Unutmanın sorumluluğunu, bir sorumluluğu yerine getirmemenin sonucunu yaşasın. O ödevden zayıf alsın veya işte öğretmen onu e, takvih etsin, azarlasın veya işte sorsun, hesap sorsun. Onu yaşaması gerekir. Siz sürekli birinin hatalarını böyle telafi ettiğinizde, Bizim çocukluğumuzda öyle anlatılırdı hikayeler işte hırsızlık yapmıştı annesi her seferinde aferin demişti ondan sonra idam sehpasından sonra annesini görmek istemiş böyle hikayeler bilirsiniz. Efendim insanların yani cezanın nasıl ayarlanacağı konu ceza karşılık demek zaten yaptığınız fiilin karşılığı demek. O fiilin yaptığınız o davranışın tabii yani 3 yaşındaki çocuk için söylemiyorum bunu bilinçli bir şekilde yaptığının yanlış olduğunu bilerek yapan. Yaptığının yanlış olduğunu bilerek yapan kişi onun sonucunu yaşaması demek ceza. Ve çok tedib edici bir tarafı var yani. Terbiye edici bir tarafı var. Buna rağmen yani böyle olduğunu düşünüyorum ben. Ama diyelim ki yok. Bazıları da çünkü cezanın caydırıcı olmadığını söylüyor. Bazı çalışmalar, araştırmalardan bahsediliyor. Foucault'un yazılarından falan bahsediliyor. Oturup okumadım ama... İşte deniyor ki yapılan araştırmalara göre cezaların şiddeti insanları suçtan caydırmıyormuş. Niye caydırmıyor arkadaşlar? Birazdan gelecek çünkü bir suça götüren bütün yolları serbest bırakmışsanız sadece ceza koyarak o suçtan insanları kurtaramazsınız. Yani şöyle de diyelim konumuz zina olduğu için. Zinaya götüren bütün yolları teşvik ediyorsunuz. Yani ortaokula giden bir öğrencinin erkek arkadaşı olmasını, flört etmelerini teşvik ediyorsunuz. Normal karşılıyorsunuz. Zemin hazırlıyorsunuz. Giyimiyle, kuşamıyla, davranışlarıyla, bütün sosyal ilişkileriyle, her şeyiyle. Ondan sonra... Arkadaşlar yani o çocuk illa zina edecek anlamında söylemiyorum kesinlikle. Ama yani bunun bu, bu toplumda işte teşvik edici, karşı cinse teşvik edici birçok e, düzenlemeler var. Kolaylaştırıcı birçok düzenlemeler var sosyal hayatla ilgili. Bütün bunları serbest bıraktıktan sonra zina yapanı cezalandırıyorsunuz. Bunun tabii ki bu cezanın caydırıcı olmayacağı çok açıktır. Ama bana sorarsanız hiç ceza olmamasındansa bu benim görüşüm. Yanlış olabilir ama ben kendi kanaatimi paylaşayım. Hiç ceza olmaması demek o zinanın da meşrulaşması demektir arkadaşlar. Yani ceza en azından toplumda o davranışın suç olarak kabul edildiğini gösterir. Ee, yanlış olduğunun toplum tarafından toplum vicdanında o davranışın yanlış olarak tanımlanmasının devam etmesini sağlar. Yani e, düşünsenize, hani böyle çalanların ödüllendirildiği bir dünya düşünün yani. Bugün bile değil mi? Adam cezalandırılmasa bile yani bir şekilde paçasını sıyırsa bile eğer biz biliyorsak onun hak etmediği bir kazançla şu anda müreffeh bir hayat yaşadığını içimizde onu yargılıyoruz değil mi? Vicdanımızda. E, bunu demek istiyorum. Yani e, cezanın insanları evet belki de e, hani insanlar çeşitli şekillerde suça meyilli olabilirler ve ne kadar cezalandırırsanız cezalandırın o suçları işlerler. E, ama dediğim gibi iki sebepten bir e, o suça götüren bütün yolların tıkanması. O yüzden velatak rabuz zina diyor Kur'an Kerim. Yani zina etmeyin demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın. Yani, ve getirilen bütün düzenlemeler, düzenlemeler, kadın erkek ilişkileri konusunda getirilen bütün düzenlemeler insanları zinadan uzak tutacak şekilde onlara yardım etmek üzere konulmuştur. İnsanları zinadan uzak tutacak şekilde onlara yardım etmek üzere konulmuştur. Hem teşvik edip hem de sonradan yasaklamanın hakikaten anlamsız olduğu çok çok açıktır arkadaşlar. Efendim demek ki dedik, hani İslam'da neyi anlamış oluyoruz? E, maksat bir eğlence olmadığı gibi bu cezadan bir işkence veya itlafta değil yani insanları telef edecek şekilde de davranmak değil mahsa zecrü tedip olduğu sırf yani vazgeçirmek ve terbiye etmek olduğu zahirdir şu halde murat şiddetli bir celt değil böyle e, yaralayacak şekilde iz bırakacak şekilde bir celt değil eti çürütmeyecek ve tehlikeye sebep olmayacak veç hafife yakın Mutedil bir celttir. Böyle bir e, sopa vurulması lazım ki bunun keyfiyeti kütübü fıkıhiyede tafsil olunmuştur. Fıkıh kitaplarında bunlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır diyor. Ve birden beşe kadar çeşitli maddeler sayıyor arkadaşlar. Ben bu akşamlık biraz dediğim gibi müsaadenizi isteyeceğim bir e, erken ayrılmak durumundayım. O maddeleri inşallah haftaya okuruz. Yani... Ee, hangi bu ceza hangi şartlara riayet ederek uygulanacak İslam hukukuna göre onu konuşmak üzere haftaya tekrar aynı saatte Allah'tan muradımız tekrar görüşmek. Allah'a emanet olunuz.